يا أيها الذين آمنوا kablan الله وقولوا lakum سديدا يسلح لكم أعمالكم ويفرّ لكم ظلوبكم وما يدين الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه السلام وشر وكل Ve kulle bidaatin dalale, ve kulle dalaletin finnar. Inşallah <gülüyor> sizlerle beraber üç esas şerhi ismi derslerimizin on üçüncüsünü yapacağız. Gayret bizden. Tevfik Allah subhanahu ve teala'da. Şimdi bir önceki derste hatırlıyorsunuz. millet İbrahim'in menhecinden bahsettik. Fakat sadece temel dinamiklerinden bahsettik. Yani taavutlardan ve onların kullarından beri olmak onların küfürlerine küfürlerinde küfürlerine iman etmek, onları tekfir etmek, onların şirklerinde şüphe etmemek, onların mezheplerini doğrulamamak vesaire. Şimdi bugün de inşallah bu konu hakkında günümüzde ve geçmişte ortaya atılan bazı şüpheler var. Bunları cevaplamaya çalışacağız. Yapılan bazı hatalar var. İnşallah bunları dile getirmeye çalışacağız günümüzde ve geçmişte. Buradan da amaç hani daha fazla detaylı olarak bu iş nasıl yapılmış bizzat Peygamber Aleyhisselatü şahsında, İslam Ulaması'nın kabirlerinde bu iş nasıl anlaşılmış? Bunu ortaya koymaktır. Önceki derste de söylediğim gibi bu ders bir önceki ders olmadan, önceki de bu ders olmadan biraz zor anlaşılır. Takip edenlerin ikisini bir arada takip etmesini tavsiye ediyoruz inşallah. U Şimdi bazı kimseler diyorlar ki Milleti İbrahim hakkında sizin söylediğiniz bu menheç zamanımızda batıl ehline karşı Sessiz kalıp onların batıl yollarından uzaklaşmayı açıkça koyup, açıkça ortaya koyup ilan etmeksizin, hani bir davetin maslahatı adına müşriklerle ve onların sahte ilahlara ilgili sözleri ertelemek ve sadece tevhidi, onun kısımlarını, çeşitlerini ve benzeri bilgileri öğrenip bilmekle, Milleti İbrahim gerçekleşebilir illa sizin söylediğiniz gibi olmasına gerek yok derler. Yani biz en başta diyoruz ki Milleti İbrahim'in hareket tarzı bu olsaydı kavmi İbrahim aleyhisselamı ateşe atmazdı. Yani daha açık bir ifadeyle madem ki Milleti İbrahim'in hareket tarzı sizin dediğiniz gibi batıl ehline karşı sessiz kalıp onların batıl yollarından uzaklaşmayı açıkça ortaya koymadan davetin masladı adına müşriklere ve onların sahte ilahlarına ait sözleri ertelemek olsaydı kavmi ne yapmazdı? İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmazdı. Bilakis o da kavminin içindeki dal kavuklar, yağcılar gibi sussaydı, ilahlara hiç düzü uzatmasaydı, onlar olan düşmanlığını açıkça ortaya koymasaydı sadece nazari bir takım ifadelerle dostluk, düşmanlık, sevgi, nefret, Özlem gibi ameli bir şekilde ifadede kalıp ameli bir şekilde ortaya çıkmayan bir kuru tevhid bilgisiyle ne yapabilirdi İbrahim Aleyhisselam? Yetinebilirdi. Belki de böyle davranması ona yeryüzünde bir kolaylık, davetinde bir maslahat sağlayabilirdi. Fakat o böyle ne yapmadı? Yapmadı. Bir önceki derste anlattığımız üzere. Keza Allah Resulü Aleyhisselam da aslında bu insanların dediği gibi yapmadı. Hani şöyle yapabilirdi. İlk aşamada Kureyş'in inandığı değerlerin geçersiz olduğunu, yani onların müşrik olduklarını ilan hususunda, onların ilahlarının sahteliği hususunda ve onların kusurları hususunda açıkça söz söylememiş, susmuş olabilirdi. Hatta Lat, Uzza, Menat gibi müşriklerin ibadet ettiği putların çarpıklığını ve onlar hakkında inen ayetleri gizleyebilirdi. Öyle ya, davetin masla icabına. Aynı şekilde Ebu Leheb Velid gibi açık bir şekilde şirkini ortaya koymuş. işte bu cehil gibi küfrünü ortaya koymuş kimselere. Onların dinlerinden ve onlardan uzaklaşmakla ilgili olan özellikle Kafirun suresi gibi sureyi ne yapmazdı. Resulü Aleyhisselam okumaya bilirdi. Yani bunlara. Öyle değil mi? Hatta onları açıklamaya da bilirdi. Davetin maslahatı diyerek. Yani diyelim ki böyle yapmış olsun. Ki biz Allah Resulü bundan tenzih ederiz. Biraz sonra anlatacağım. İşi onların zannettiği gibi değil yani. Yani böyle yapıp müşriklere saygı gösterip onlarla yakınlık gösterip onlarla dostluğunu sürdürebilirdi. De değil mi? Hani böyle yapmış diyelim, hadi böyle yapınca da ne olmuş? Müşriklerle ilişkilerini sürdürmüş, onlara saygı göstermiş, onlara da dostluk, yakınlık göstermiş olsun. Peki, böyle yapmasına rağmen, hani bunların dediği gibi yapmasına rağmen, aynı soruyu soruyoruz. Niçin secdedeyken başına işkembe koydular? Yani ilahlarına söylemedi. Ebu Cehil'e, Ebu Lehebe, Velid ibn-i laf söylemedi. E onlarla dostluğunu, yakınlığını, ilişkilerini de bozmadı. E bu adamlara ne oluyor da yani Resulullah'ın sırtına getirip de işkembe koydular değil mi? Keza Allah Resulü selam evinin içinde bir duvar vardı. Namaz kılarken müşrikler dışarıdan hayvan pisliğe attıkları için evin içine duvar yapmak zorunda kalmıştı. Yani yollarına diken niye dizdiler? Tebbet suresi indiğinde Ebu Leheb'in karısı niye eline taş alıp da Peygamber arada ona taş atmak için? Yani madem ki bunların dediği gibi davetin maslahatı icabına müşrikleri, şirklerini, onların sahte ilahlarını eleştirmemiş olsun. Allah Resulü Aleyhisselam. Halbuki dediğim gibi, iş bu sefihlerin sandığı gibi değildir. İş bunun tam tersidir. Keza demin okuduğum Şura Suresinin 75-77. ayetinde İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle Allah subhanahu ne diyordu? Gördünüz mü sizin ve babalarınızın taptığı şeyleri? İşte onlar benim düşmanımdır. Alemlere Rabb'e olan Allah müstesna. Yine, Dedi ki ey kavmim ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden beriyim. Enam suresinin 78. ayetinde. Yine aynı şekilde hani İbrahim babasına ve kavmine beni gözetip kollayan hariç sizin taptıklarınızdan beriyim. Mutlaka o beni doğru yola iletecektir demişti. Zuhruf suresinin 26-27. ayetinde. Yine İbrahim aleyhisselam kavmi bayram yerine çıkarken bunu çağırıyorlar. Daha henüz genç. Gitmiyor. Sonra ne yapıyor? Eline balta alıp bütün putları kırıyor, en büyüğünü bırakıyor, dönünce ona danışsınlar diyerekten. Putu onun, işte baltayı onun boynuna asıyor. Allah bu kıssanın devamında diyor ki, müşrikler geldiklerinde şöyle diyorlar. Bunları ilahlarımıza kim yaptı? Muhakkak o zalim bir kimsedir. Adı İbrahim olan bir gencin ilahlarımızı diline doladığını, onlar hakkında ileri geri konuştuğunu duymuştuk dediler. Enbiya suresi 59 hatırlıyorsanız buraya anlatmıştık. Burada müfessirler diline doluyor kelimesini Onları yani ilahlarını ayıplıyor. Onlarla alay ediyor. Noksanlıklarını açığa çıkarıyordu diye tefsir ediyorlar. Dikkat edin bak. İlahları ayıplıyor. Onlarla alay ediyor. Ve noksanlıklarını açığa çıkarıyordu diye tefsir ediyorlar. Keza Kur'an sünnet bu tür ifadelerle doludur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de izlediği yolda bizzat onun şahsında bizim için yeterlidir. Yani o Kureyş'in sahte ilahlarını yeriyordu. Onlardan ayrı olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Bütün onların şirk üzere bina adına inanışlarını ne yapıyordu? İnkar ediyordu. Onlardan beri olduğunu söylüyordu. Öyle ki yani Siyer'de şöyle ince bir nokta var. Müşrikler peygamberimize Sabi'yi lakabı takmışlardı. Sabi'yi. Ne demek Sabi'yi? Yok. O ümmi. Ne demek Sabi'yi? Uzaklaşan ya, yani dinini değiştiren manasına geliyor Sabi'yi Kendi dinlerinden döndüğünü bildikleri için peygamberimize Sabi'yi lakabını takmışlardı. Müslüman olanlara sabi oldu diyorlardı yani. Sabi oldu diyorlar. Dikkat edin yani. Hani Müslüman oldu demiyor herifler ya. Bizim dinimizden döndüğü manasına sabi oldu diyorlar. Peygamberimize de böyle diyorlar. Yani o kavim arasında peygamberimize böyle bir lakap takılmış. Biz tutup da şunu diyebilir miyiz? Peygamberimiz onlara düşmanlık etmiyordu. Açıkça şirklerini ortaya koymuyordu. Onları tekfir etmiyordu. Onların putlarını tekfir etmiyordu. İşte bugün böyle yapmamak lazım. Tamam müşrik dosyayı davranmak lazım. Tevhid anlatmak lazım. Yani bu bizzat peygamberin zatına yapıştırılan müşrikler tarafından verilen bu lakaba tezat teşkil ediyor. Ha, Allah Allahu Subhanahu ve da Enbiya suresinin 36. ayetinde bu konu hakkında diyor ki bak bizzat bu konu hakkında "Ve iza ra'e kelzina keferu" In yatahdzulnaka illa kuzuban ahaza lla aha ahaza lizi yasquru alhatkum vahum bi zikrul rahmani kafirun kafirlar seni görünce seni yalnızca alay konusu edindiler ve sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mu dediler oysa rahman olan Allah'ın zikrini inkar edenler kendileridir şimdi dikkat et bak Mekke müşriklerinin peygamberimiz hakkında Aleyhisselat Söylediği bir söz var ayette. Ne demişler? Sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mu? İbn-i İbn Kesir rahmetullahi aleyhi diyor ki bu ayet hakkında yani ilahlarınıza dil uzatan ve yaşantınızı küçümseyen, beğenmeyen bu mu demek istiyorlar. Yine Abdullah bin Amr bin El-As'tan rivayet edilen bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı aleyhissalatü vesselama Kureyş'in Ona gösterdiği en büyük düşmanlık neydi diye soruluyor kendisine. Hani Peygamberimiz Aleyhisselam'a ne yaptılar da ona en büyük düşmanlık nedir diye soruluyor. Abdullah bin Amr bin Alasa. O da diyor ki, onların arasındaydım yani Kureyş'in arasındaydım. Bir gün Kureyş'in ileri gelenleri hicirde toplanmışlardı. Rasul Aleyhisselam hakkında konuşuyorlardı. Şöyle diyorlardı. Bu şekilde kendisine tahammül ettiğimiz bir adam daha görmedik. Dinimizi ve atalarımız hakkında ileri geri konuşuyor, dinimizi küçük görüyor, toplumu böldü, ilahlarımız hakkında kötü konuştu, ona karşı gerçekten çok sabırlı davrandık veya buna benzer şeyler söylüyorlardı. Onlar bu haldeyken Resulullah Aleyhisselam çıktı geldi, yürüyerek yaklaştı, sonra Kabe'yi tavafa başladı. Onların yanından gençliği zaman söylediği bazı sözlerle alay ederek ona sataştılar. Yani müşrikler Peygamberimiz Aleyhisselam'a sataştılar. Ben bunu onun yüz ifadesinden anlıyordum. Yüzünü ekşitmesinden anlıyordum. Sonra yanlarından geçti. Tavafa devam etti. Ve ikinci kez yanlarından geçti. Tekrar ilk seferde yaptıkları gibi sözlerle ona sataştılar. Bunu da yüz, yüz ifadesinden anlamıştım. Sonra gidip geçip gitti. Sonra üçüncü kez yanlarından geçti. Yine aynı şekilde sataştılar. Bu sefer durdu. Ve onlara hitaben şöyle dedi. Dinleyin ey Kureyş topluluğu. Muhammed'in nefsi Elinde olan Allah'a yemin ederim ki muham, muhakkak ki ben sizlere boğazlanmayı getirdim. Burada ne demek boğazlanma? Yani bu yolda feda olmak için geldim. Demektir. Ben size boğazlanmayı getirdim. Yani bu yolda feda olmayı getirdim. Bu sözler orada bulunanları oldukça sarstı. Her biri sanki kafasının üstünde bir kuş varmış gibi başlarını önlerine eğdiler. Müşrikleri görüldüğünü anlatıyor. Daha önce aleyhinde en azgınca konuşanlar Onu en güzel sözlerle teskin etmeye çalıştılar. Bak şimdi müşrikler ona ne diyor? bak. Vazgeç ey Ebel Kasım olgunca bırak. Allah'a yemin olsun ki sen aptal cahil biri değilsin dediler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü onları halleriyle baş başa bırakıp oradan ayrıldı. Ertesi gün yine hicirde toplandılar. Ben de onlarla beraberdim. Bir kısmı diğer bir kısmına sizin ne dediğinizi ve onun ne dediğini hatırladınız mı? Sizin hoşunuza gitmeyen bir şekilde size karşılık verdi. Siz ise onu bıraktınız dediler. Onlar bu hal üzereyken Allah Resulü Aleyhisselam çıka geldi. Bir anda üzerine çullanıp etrafını sardılar. Ona şöyle diyorlardı. Böyle böyle diyen sensin ha. Hani arkadaşlarından da duymuşlar ya. Peygamber Aleyhisselam ben boğazlanma yani bu yolda ölmeyi bile göze aldım. Siz bana hiçbir şey yapamazsınız manasında onlara tabir sayıysa onları reddettiğini onlara atar yaptığını duymuşlar ya. Hani böyle böyle diyen sensin ha ey Muhammed diyorlar Aleyhisselatü Vesselam. Resulullah Aleyhisselatü ilahları ve dinleri hakkında söylediği şeylerden kendilerine ulaşanları kastediyorlardı. Yani arkadaşlarından duyduklarını kastediyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselam da şöyle dedi. Evet bunları söyleyen benim. Yani sizin ilahlarınız hakkında konuşan benim, sizin atalarınızın ateşte olduğunu söyleyen benim, sizin şirkiz üzeri olduğunuzu söyleyen, yolunuzun batıl olduğunu, hubelin latın menatını size hiçbir fayda veremeyeceğini tevhide davet eden benim. Hatta onlardan biri Allah Resulü Aleyhisselam'ın ridasından tutmuş tartaklıyordu. Derken Ebubekir Bekir'e sıddık, radıyallahu anh, göründü. Bir taraftan ağlıyor, bir taraftan da şöyle diyordu. Rabbim Allah dedi diye mi bir adam öldüreceksiniz? Bunun üzerine onu bıraktılar. İşte benim gördüğüm Kureyş'in ona karşı olan kötü davranışları içerisinde en şiddetlisi bu olmuştur. Dikkat edin bunu İbni Hişam, İbni Kesir siyerlerinden hak etmişler bu kıssayı. Yine başka bir kıssa var. Safan bin Uyayn'e Allah Resulü Aleyhisselam'ın ilahlarına sövdüğünü, onlar hakkında konuştuğunu, yani onları reddettiğini, onların yolunun batıl olduğunu anlattığını duyunca Resulü Aleyhisselam Kabe'nin avlusunda namaz kılarken onun arkasından yaklaşıyor, boynuna yapışıyor, boynunu sıkıyor. Onu öldürmek kastıyla yine Ebu Bekir radıyallahu geldiği rivayet ediliyor. Ey Safvan sen Rabbim Allah dedi diye bir insanı mı öldüreceksin diyerek onu ondan ayırdığını, onun onu bıraktığını söylüyorlar Rabiler. Dikkat edin, burada da yine aynı şekilde Resulullah aleyhisselamın açık bir şekilde Kureyş'e, onların sahte ilahlarına, onların müşriklik dinine ne yaptığını, düşmanlık ettiğini, hatta onların saldırıları karşısında Ey Kureyş topluluğu nefsimi elimde tutan Allah'a yemin ederim ki ben size boğazlanmayı getirdim. Yani ya ölmeyi ya öldürülmeyi getirdim şeklinde açık bir şekilde onlara muhalefet, onlara düşmanlığını da diliyle ortaya koyduğunu görüyoruz. Yine Şeyh Hammad bin Atik Rahimahullah diyor ki akıllı olan ve kendi nefsini hesaba çeken kişi Kureyş'i, Resulullah ve ashabını en şerefli yer olan Mekke'den çıkarmaya iten sebepleri iyi düşünmelidir. Şurası malumdur ki Kureş müşrikleri daha ziyade Müslümanlar onların dinlerinin çarpıklığını ve atalarının sapıklığını ilan ettikten sonra Müslümanları Mekke'den çıkarmışlardır. Bunu yapmalarındaki amaç Resulullah'ı davasından vazgeçirmek, onu ve ashabını yurtlarından çıkartmak, yıldırmaktı. Ashabı müşriklerden duydukları ezadan dolayı ona şikayette bulunuyorlardı. Resulullah ise aleyhissalatü vesselam, Onlara sabrı tavsiye ediyor. Kendilerinden önce daha şiddetli eziyetlere maruz kalanları hatırlatarak onları teselli ediyordu. Ama ashabına müşriklerin dinini ayıplamaktan ve düzenlerinin çarpıklığını açıklamaktan vazgeçmelerini emretmiyordu. Bilakis ashabıyla birlikte hicreti ve yeryüzünün en şerefli toprakları olan vatanlarından uzak düşmeyi tercih ediyordu. Tıpkı Allah'ın Şu ayetinde bahsettiği gibi andolsun sizin için, Allah'ı ve ahiret gününe yakinen iman edenler için, Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulü'nde çok güzel bir örnek vardır. Ahsap suresinin 21. ayeti. Şimdi bu söze dikkat edin. Bak ne diyor? Akıllı olan ve kendi nefsini hesaba çeken kişi, Kureyş'i Rasulullah ve Ahzab'ını en şerefli yer olan Mekke'den çıkarmaya iten sebepleri iyice düşünmelidir. Şimdi ne yaptı da Allah Resulü ve Ashabı Kureyş onları Mekke'den hicrete zorladı. Onlara eziyet etti, onlara ambargo uyguladı, onlara düşmanlık etti. Ne yaptı? Çok basit. Allah Resulü ve Ashabı Kureyş müşriklerini ve daha ziyade onların dinlerinin çarpıklığını, atalarının sapıklıklarını ilan etti. Açıkça söylediler. Hiçbir çekinceye düşmeden, hiçbir kaygıya düşmeden bunu açıkça ilan ettiler. Ve Kureyş de onlara düşmanlık etti. Bunun düşmanlıklarındaki amaç onları yollarından döndürmek, onları yurtlarından çıkartıp bu yoldan vazgeçirmekti. Ki bugün de, yani bugün de siz şöyle baksanız, ne zaman ki bir Müslüman dinini açıkça ortaya koysa, ehlinin, ailesinin içinde bulunduğu şirkleri, küfürleri açıkça ortaya koysa, onların ona düşmanlık ettiğini, onu o yoldan döndürmek için, ona akla hayale gelmeyecek eziyetleri ettiğini siz görürsünüz. Belki zatınızda, belki ailenizde bunları yaşamışsınızdır. Keza bunlar eğer bir Müslümanın başına gelmiyorsa, yani Rabbim Allah'tır diyen bir adam evine gidip güzel bir şekilde anlatmayı öğrendikten sonra, geleceğiz oraya, tevhidi anlattığında müşrik olan anne babası, müşrik olan ailesi, müşrik olan yakınları şirkte ısrar ettikleri halde ona düşmanlık göstermiyorsa ya onların şirklerinde şirk anlayışlarında bir sıkıntı vardır. Gerçekten onlar duygusal kimselerdir. Yani e, müşriklerin Peygamberimize Ebu Bekir'e yaptığı gibi kavmiyetçilik sebebiyle ona yakınlık gösteriyorlardır. Hani Ebu Talib'in onun himayesine veya işte başka e, Mekke müşriklerinin Ebu Bekir'i mesela himayesine alması gibi Rade Ona asabiyet yani kavmiyetçilik sebebiyle dostluk gösteriyordur ailesi. Veya anlayış gıtlığı vardır. İkinci ihtimalde anlatanın tevhidinde bir sorun vardır. Yani o gerçekten tevhidi anlamamıştır. Gerçekten tevhid anlasa, onlara gerçekten tevhid anlasa Allah'ın sünnetullahı değişmez. Müşrikler mutlaka ona muhalefet edip ona düşmanlık etmek ihtiyacı hissederler. Çünkü onların doğrularını yanlış, doğru istikamet üzeri olduğunu, inandıkları değerlerinde çarpıklık olduğunu ortaya koymak söz konusu. Ki Resulullah Aleyhisselam ve ashabının da Şeyh Hamad bin Atik'in dediği gibi yurtlarından çıkarılma sebepleri de bizzat budur. Yani onların o toplumun şirkini açık bir şekilde izhar etmeleri, ortaya çıkartmalarıdır. Bu, buraya kadar söyleyeceklerimiz. Yani bugün davetin mastadı adına işte açıkça insanlara şirk içinde olduklarını söylememek lazım, efendim... İşte tağutun kullarına karşı merhametli olmak lazım, anlamıyorlar onlara anlatmak, işte şöyle yapmak, böyle yapmak lazım vesaire diye hani Milleti İbrahim'i sulandırıp bulandırmaya çalışan birinci kısım görüşün cevabıdır. Şimdi ikinci şüphe bu konuda Milleti İbrahim'in hakkında getirilen ikinci şüphe şudur. Milleti İbrahim'in yaşandığı merhalenin yani Milleti İbrahim'in mefhumunun ortaya konulması gereken Tağutlardan ve onların kullarından beri olmak, tam bir beraatle keyfiyetini anlattığımız üzere tam bir beraatle beri olmak olarak açıkladığımız Milleti İbrahim menhecinin ortaya konulması gereken merhalenin davet merhaleleri içerisinde hikmetle öğüt ve en güzel şekilde mücadele aşamalarından sonra gelen en son merhale olduğuna dair insanların kalplerinde taşıdıkları şüphedir. İkinci şüphe. Şimdi biz bu sözümüzde şunu söylemiyoruz. Milleti İbrahim hemen uygulanır, davete gerek yoktur demiyoruz. Hikmet güzel öğüte gerek yoktur demiyoruz. Bu insanların şüphesini iyi anlamak adına bir şerh edeyim sözlerini. Onlar demek istiyorlar ki insanlar anlayana kadar onları davet ve hikmetle, güzel öğütle, sabırla ne yapmak lazım? Davet etmek lazım. Ondan sonra eğer anladılar, ısrar ederlerse ne yapmak lazım? Mümteyne dördü. Tabir sayısı veya milleti İbrahim'i devreye almak lazım diyorlar. Bu söz ne yazık ki ve ne yazık ki yani milleti İbrahim'in hareket tarzı içerisinde bir merhale olan Allah'ın düşmanlarından onların sahte ilahlarından ayrılma uzaklaşma onları tekfir etme onlara karşı kim ve düşmanlık besleme şeklinde bizim çizdiğimiz çizgiye bunların yumuşaklık karıştırmak istemeleri bunların bunu terk edip Hayatlarını hep bir şeyler anlatmakla, işte bir şeyler öğretmekle geçirmek istemeleri sebebiyledir. Yani biz gene burada başarıyı Allah'tan bekleyerek diyoruz ki İbrahim Aleyhisselam'ın daveti zatında bunlara reddiyedir Yani hikmet güzel öğütle davette hiçbirimiz İbrahim Aleyhisselam'ın önüne geçemeyiz. Biz de Peygamberimiz Aleyhisselam'a ve bizlere örnek gösterilen bir kimseden bahsediyoruz. İbrahim Aleyhisselam öncelikle davetinin birkaç özelliği var. Ben biraz bahsetmek istiyorum. Yani. Hakkını zerredin İbrahim Aleyhisselam'ın davetinden ki hani nasıl bir davet? Hikmet Güzel Oğut nereye kadar? Hikmet Güzel Oğut'un sınırı ve Hikmet Güzel Oğut'un cinsi. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın zatında Hikmet Güzel Oğut kavmine karşı nasıl bir cinste ortaya çıkmış? Yani ne şekilde hikmetle ne şekilde bir güzellik güler yüz göstermiş? Ne şekilde bir kibarlık göstermiş? O şekli inşallah anlamak adına onun davetinden birkaç özelliğinden bahsedeyim. Öncelikle İbrahim Aleyhisselam Samimi bir tefekkürle Allah'a yönelmiş ve kavmine müşriklerden olmadığını beyan etmiştir. Ne diyordu? En'am suresinin 79. ayetinde İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden Rabbimiz Subhanahu ve Teala "İnni fatara's semawati vel ma Ben yüzümü muvahit olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben müşriklerden değilim. Bak dikkat et. Bunu İbrahim Aleyhisselam kime söylüyor? Kavmine söylüyor. Yani bu davetin nesi? Davetin içerisinde olan bir cümle. Kamine hitaben diyor ki hani ben bu mu benim Rabbim diye güneşe baktım o benim Rabbim değil baktı. Bu mu benim Rabbim diye yıldıza baktım söndü benim Rabbim değil. Bu mu benim Rabbim diye aya baktım o da baktı büyü geldi. E o da benim Rabbim değil. belki sırayı karıştırmış olabilirim. Çok önemli değil. Ondan sonra da ne diyor İbrahim Aleyhisselam? Ben yüzümü muvahit olarak yerleri ve gökleri yaratan Allah'a döndüm. Ben müşriklerden değilim. Bak ben böyle böyle yaptım. Bunların Rabbim olduğunu anladım. Siz de anlayın yani. Allah'a kulluk edin. İşte davet ediyor yani kavmini. Ve aynı zamanda neyi izhar ediyor? Onların şirk üzere olduklarını da izhar ediyor. Yani ben müşriklerden değilsem sessiz yani ben sizden değilsem ben müşriklerden değilim diyor İbrahim. E siz de müşriksiniz demektir. Hani bunu anlamamak için hani İki kere iki kaç adama diyorsun adam diyor 4. Bunu anlıyorsa valla bunu da anlar yani. Bak çok açık değil mi? Yine İbrahim Aleyhisselam kavmini bununla yetinmiyor. Allah'a kulluk etmeye çağırıyor. bu suresinin 16. ayetinde Rabbimiz subhanatela şöyle buyuruyor. Ve İbrahim e iz gale li kavmihi budullahe İbrahim kavmine dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin ve ondan sakının. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Bu sizin için hayırlıdır. Eğer siz akıl eden kimselerden, bilenlerdenseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Bak dikkat et İbrahim Aleyhisselam kavmini neye davet ediyor? لِقَوْمِ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَالتَّقُهُ Yani Allah'a kulluk edin ey kavmin. Yani biz bunu anlattık. Nuh Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, Hut Aleyhisselam, Şah, Salih, Şaib, Arap Suresinde Allah Azze ve Celle bahsediyor değil mi? Ne diyorlardı? ya قَوْمِ اِعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ Ey kavmim Allah'a kulluk edin sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. E biz İbrahim Aleyhisselam'ın da davetinde neyi görüyoruz? Bu peygamberlerin yolundan gittiğini ve kavmini Allah'a kulluk etmeye davet ettiğini. E şimdi Allah'a kulluk eden bir adam, muvahit bir adam Allah'a kulluğa davet edilir mi? Yani sen muvahitsin değil mi? Ben sana gelsem ki ey Ahmet Allah'a kulluk et senin ondan başka ilahın yoktur. Senin bana diyeceğin cevap nedir? Ya ahi ben ne yaptım bir şirkimi mi gördüm? Öyle değil mi yani? E şimdi İbrahim Aleyhisselam kavmine diyecek ki ya kavmim Allah'a kulluk edin ondan korkun. Kavminin demesi gereken ne? Yani biz Allah'a kulluk etmiyor muyuz ondan korkmuyor muyuz? Böyle diyecekler veya demek ki biz Allah'a kulluk etmiyoruz ondan hakkıyla korkmuyoruz ki İbrahim bizi ona davet ediyor diyecekler değil mi? Hani o gencin davetine Çok açık bak dikkat edin hani hikmet güzel öğüt diyorlar ya alın size hikmet güzel öğüt yani. Yine İbrahim Aleyhisselam babasını ve kavmini şeytana tapmayın diye de uyardı. Bak dikkat et. Davet ha. Bu davet yani. Şeytana tapmayın diyor uyarıyor. Meryem suresinin 44. ayetinde diyor ki bak. Ya ebeti la tabudu şeytan. Ey baba ne yapma. La tabudu şeytan. Şeytana tapma. Şeytana ibadet etme. Inne şeytane kâneli rahme nasiyya. Muhakkak ki şeytan Allah'a isyan edenlerdendir. Rahman olan Allah'a isyan edenlerdendir. Bak ne güzel değil mi? Hani Hikmet güzel öğ alsana hikmet güzel öğüt. Bizzat babasına İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Ya ebeti la tabudu şeytan. Ey babacığım değil mi? Ey babacığım şeytana kulluk etme. Muhakkak ki şeytan Allah'a isyan eden, Rahman olan Allah'a isyan eden bir kimsedir. Yani bunu yap, git babana böyle de. Hani şeytan deme de sen. Algılayamaz belki. Neye ibadet ediyorsa, yani hayatında şirk neyse bunu bunu yapma. Bu şeytan işidir. Şeytan da Allah'a isyan edendir diye bir davet yap bakalım. Hatalar kısmında oraya da geleceğiz inşallah. Yine İbrahim Aleyhisselam babasına ve kavmine şirk koştuklarını ve ahirette varacakları yeri de hatırlatmıştı. Yine bu suresinin 25. ayetinde İbrahim Aleyhisselam diyor ki Siz sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü gelip çarptığında ise birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinize lanet okuyacaksınız. Varacağınız yer cehennemdir ve hiç yardımcınız da yoktur. Ve sizin için hiçbir yardımcı da yoktur. bu suresinin 25. ayetine dikkat edin. Bak İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Siz kavmine hitaben ya. Siz diyor ya bir takım dünya menfaatleri için veya bir takım dünyevi muhabbetler yani bu ne akrabalık bağları, kavmiyetçilik, işte malın ortaklığı ticari bağlar vesaire. yani veya işte şehvet duygusu şöhret duygusu gibi dünyevi bir takım muhabbetler sebebiyle siz ne yaptınız? Allah'ı bırakıp putlar edindiniz. Yani ondan sonra da sizin gideceğiniz yer cehennem diyor. Dikkat et. Ankebut suresinin 25. Çok açık değil mi? Hani bak hikmetse hikmet, güzel ölse güzel ölse. Yine İbrahim Aleyhisselam kavmine Allah'ın büyüklüğünü ve Allah'ın gücünü de tebliğ etmiştir. Buradan başlayalım. Hadi tamam. Bunu alalım. İbrahim Aleyhisselam nasıl bir Allah anlattıysa. Bakara suresinin 258. ayetinde bak. İbrahim Aleyhisselam nasıl bir Allah anlattıysa biz de gidelim. Müşrik olan yakınlarımıza böyle bir Allah anlatalım. Bak ne diyor. Allah kendisine mülk yani hükümdarlık ve zenginlik verdiği için şımarıp Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya giren kimseyi gördün mü? Yani bu Tefsirlerde Nemrut olarak geliyor ama Kur'an'ın Sünnet'te Nemrut geçmiyor. Allah alem İsrailiyat yani ben tam da bilmiyorum. Çok da şey yapmak da istemiyorum. Biz gene Nemrut diyelim. Alimler Nemrut'u kabul ettiği için. Nemrut'u gördün mü diyor. İşte o işte o zaman İbrahim Rabbim hayat veren ve öldürendir demişti. Nemrut da demişti ki hayat veren de ve öldüren benim. İbrahim dedi ki Allah güneşi doğudan getirmektedir. Haydi sen de onu batıdan getir. Bunun üzerine kafir apışıp kaldı. Allah zalim kimseleri hidayet erdirmez. Var mı etrafımızda böyle büyük bir iddiada bulunan? Hiç zannetmiyorum yani. Ama etrafımızdaki insanlara da Allah'ın hayat veren, öldüren olduğunu da anlatacağız öyle değil mi? Güneşi doğudan doğuran olduğunu, batıdan batıran olduğunu. Böyle itiraz eden olursa bak dikkat edin, İbrahim else aynı putları kırıp Baltayı büyüğünü astığı gibi burada da Nemrut'a karşı öyle akli bir delil kullanıyor ki yani ayetle Allahu Teala kafir diye yapışıp kaldı. Ne diyor? Hadi diyor. Allah güneşi doğudan getirip batıdan batırıyor. Sen de batıdan getir. Yani mesela yakın tarihte ateist yazarlardan olan Uğur Mumcu'nun mesela şeyin Estafla Aziz Nesin'in bir kitabında geçiyor. Şey diyor mesela. Ben diyor hani bu haş Allah'a inanmıyor ya. Bence uçaklara uç derim, uçarlar. Tamam mı? Ona birisi dese ki ey aziz nesin, hadi bakalım in de insinler. Hani uç, dedir uç dedir ya, hadi bakalım in. bak İbrahim'in yolu. Buldun böyle birisini al sana hikmet, al sana güzel ol. Uygula bunu. Ama nereye kadar? Oraya da geleceğiz inşallah. Dediğim gibi Yani İbrahim Aleyhisselam'ın bu davetinden bir haber olan insanların zihnindeki bu karmaşa gibi görünen durum, bu karışıklık gibi görünen durum, Milleti İbrahim'in aslen onların zihninde açık menet olmamasından kaynaklanıyor. Yani onlar aslen Milleti İbrahim'in taraftarı olmadıkları için veya olmak istemedikleri için ne yapıyorlar? Bu karışıklığa zihinlerinde sebep veriyorlar. Yine ikinci sebep bunların bu hataya düşmelerinin, bu şüpheyi ortaya getirmelerinde ikinci sebep, Onların ilk etapta kafirlere uygulanan, buraya kadar anlattığım İbrahim Aleyhisselam'ın davet metoduyla kendisine davet ulaşıp, hüccet ulaşıp küfürlerinde inat edenlere uygulanan Mümtehne 4'teki bizim anlattığımız Milleti İbrahim'deki metodun birbirine karıştırılmasıdır. Dikkat edin buraya. Bunlar bunu birbirlerine karıştırdığı için ne yapıyorlar? Milleti İbrahim'i sulandırmaya, bulandırmaya çalışıyorlar. Keza Deminden beri söylediğimiz gibi millet İbrahim'in aslı, esası Allah'a bir olarak ibadette ihlas ve ondan başka bütün ilahları ne yapmaktır? Reddetmektir. Yani bu konunun ne ertelenmesi ne de te, e, hafife alınması söz konusu bile değildir yani. Hiçbir Müslüman bunu yapamaz. Erteleyemez. Bilakis Müslümanın işine ilk önce buradan başlaması gerekir. Bu nokta Niçin bu kadar önemlidir? Nefi ve ispat anlamında La ilahe illallah kelimesindeki La ilahe kapsamında olduğu için bu kelime önemlidir. Yani bu kelime dinin aslıdır. Yani bu hareket tarzı e, Allah'a ibadette ihlas ve taahhütleri Allah'ın dışındaki ibadet edilenleri reddetme dinin aslı ve Resuller'in de temel noktasıdır. Yani daha önce Şeyh Abdül Latif'in tevhidi bildiği ve onun amel ettiği halde müşriklere ve onlara muhalefet etmeyenlere muhalefet etmeyen bir kimse düşünülemez. Böyle biri için tevhidi biliniyor ve onun amelede yok deneme sözünü nakletmiştik hatırlıyorsanız. Şimdi burada Şeyh Muhammed Rahmetullahi Aleyhi'nin iki oğlu Şeyh Hüseyin ve Şeyh Abdullah'a bu dine giren onu ve ona tabi olanları seven. Bak dine girmiş dini ve dine tabi olanları sevmiş fakat müşriklere düşmanlık duymayan ve onları tekfir etmeyen kişinin durumu hakkında soru sordular. Onlar da şöyle cevap verdiler. Müşriklere düşmanlık duymuyorum diyen veya onları tekfir etmeyen kişi Müslüman değildir. Bu Allah'ın kendileri için bazısına inanır, bazısına inkar ederiz derler. İkisi arasında orta bir yol tutmak isterler. İşte asıl kafirler onlardır şüphesiz. Kafirler için elin bir azap hazırladık. Nisa suresi 150-151 buyurduğu kişilerdir diyor Şeyh Hüseyin ve Şeyh Abdullah. Teala. Şimdi biz burada... Tabii olarak şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Tam bir teberri şeklindeki uzaklaşmanın ve düşmanlığın Allah'ın dinine saygı gösteren ve düşmanlıkta bulunmayan kimseleri kapsadığını söylemiyoruz. Bak buranın altını çiziyorum. Bu tam bir teberri etmenin yani onlara düşmanlık göstermenin, onlara zarar vermeye çalışmanın, onlardan uzaklaşmanın, onlarla arayı kopartmanın Allah'ın dinine saygı gösteren ve Allah'ın dinine Müslümanlara düşmanlık göstermeyen müşrikleri kapsadığını söylemiyoruz. Çünkü bizzat Allah subhanahu aleyhi sizi yurtlarınızdan çıkartmayanlarla iyi geçinin diye bize emretmiştir. Öyle mi? Dünyevi anlamda bunlarla iyi geçinebiliriz. Fakat ne zaman ki bunlar da bizim dinimize zarar verme noktasına geldiler o zaman ne devreye girer? Mümtehine 4 devreye girer. Yani Millet-i İbrahim devreye girer. Bunun altını çiziyorum. Fakat şunu da söylemeden geçmeyeyim üçüncü şüpheye. Müslümanın kalbinde müşrik için, müşrik şirkten temizleninceye kadar düşmanlık ve kin yani ondan ayrılma hissi bulunmak zorundadır. Müslümanın sözü berrak, açık ve net olmalıdır. Muğlak ifadelerle, müphem nafızlarla, müşriklerle diyaloğa girilmemelidir. Dinin tebliğ esnasında. Berrak olmalıdır Müslümanın sözü ve kalpteki bu kinin düşmanlığında varlığı hissettirilmelidir. Yani O, o kabul etmezse tevhidi başına gelecekleri tabiri sayıysa bilmelidir yani. Keza aynı şekilde hitap edilen müşrikler, zalimler, zorbalar bile olsa İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi önce ama onun yaptığı gibi. Yağcılık, dalkavukluk, edersiniz, yalamalık kabilinden değil. Onun yolunu doğrulamak, ona karşı düşmanlık eden, Müslümanlara düşmanlık etme kabilinden değil. Yine aynı şekilde Müslümanları kerih görmek, Müslümanları aşağılamak, yeryüzünde tağutluk eden kimseleri yüceltmek veçhinden de değil. Hangi vecihten, hangi cihetten İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi İbrahim Aleyhisselam'ın davetinde olduğu gibi hikmet ve güzel ödüle veya Musa Aleyhisselam'ın yani kendisi firavuna siz ikiniz gidin ona tatlı güzel bir dille hakkı tebliğ edin emrine muhatap olan Musa Aleyhisselam'ın ve Harun Aleyhisselam'ın yaptığı gibi azgınlığını ortaya koyup yaptığı işin yanlışlığını ortaya koymayı güzel bir şekilde yapmak ha biz şurada şunu da belirtelim bugün yani hatalar konusunda yapılan bir hata mesela bir kardeşimiz tevhid'i öğrendiğinde ilk yaptığı şey eve gidip baba sen kafirsin demek oluyor kendisiyle hayır murad edilen batıl bir sözdür İmam Ali radıyallahu anh'unun söylediği gibi kendisiyle hak kendisiyle esnafla yanlış söyledim kendisiyle batıl murad edilen hak bir sözdür bu Evet o adam kafir olabilir, o adam müşrik olabilir. Fakat bunun yanında İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi akılcı örnekler verip onun şirkini ortaya koymak. Bak bu senin şu şu şu yaptığın iş şirktir. Allah ayette buna şirk diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam şirk diyor. Şirk şeytan işidir, şeytan Allah'ın düşmanıdır. Aman ben seni sakındırıyorum demek nere? Direkt hiçbir şey anlatmadan, hiçbir ayet, hiçbir hadis ortaya koymadan direkt sen kafir oldun demek nere? Yani ikisini bir araya koymak zulümdür. Zulüm biliyorsunuz bir şeyi on, hak etmediği bir yere koymaktır. Biz bundan Allah'a sığınırız. Yani muhatabımız zalim zorba bile olsa bize düşen ilk etapta ne yapmaktır? Ona hakkı güzel bir şekilde ulaştırmaktır. Hakkı kabul etmediği noktada da mümtehine dördü yani Millet İbrahim'i devreye almaktır. Şimdi burada da üçüncü bir şüphe meydana geliyor. Bu sözümüze binayen. Üçüncü bir şüphe meydana geliyor. Diyorlar ki Milleti İbrahim diyorlar nes olmuştur. Artık sizin söylediğiniz anlamda müşkilere karşı bir düşmanlık, işte sürekli bir kin söz konusu değildir. Bunun delili de Kabe ve çevresinde birçok put bulunduğu halde Peygamber Aleyhisselam'ın Mekke'de zayıf olduğu, tabir sayısı davetinin filizlenme devresi boyunca putlara ilişmediği, onları kırmadığı yönündeki görüşleri var bazı kimseler. Hani diyorlar ki Peygamber Aleyhisselam bak putlara ilişmedi, onları kırmadı. Dolayısıyla Mümtehne 4'ü devreye almadı. Sizin anladığınız gibi öyle net bir tavır, net bir düşmanlık diyorlar. Ortaya koymadı. İlk nes eden kişi de Milleti İbrahim'i bizzat Peygamberimiz Aleyhisselam diyorlar. Yani biz bundan Allah'a sığınırız. Peygamberimiz de tenzih ederiz. Yani bunların te Milleti İbrahim'i ne kadar anlamadıkları veya işte ne anlama geldiğini bilmedikleri yine aynı şekilde de onun kapsamını Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında göremedikleri gibidir. Halbuki iş Bunların sandığının tam aksi nedir? Hani Peygamber Aleyhisselam'ın 13 yıllık Mekke daveti boyunca putlara ilişmediğini söylemek İmam Ahmed'in Ebu Yala, Bezzar'ın Hasan bir isnatla Ali İbni Talip, Ebu Talip'ten rivayet ettiği şu hadisi de inkar etmek demektir. Ali İbni Ebu Talip diyor ki ben diyor Peygamber Aleyhisselam'la birlikte Kabe'ye doğru yürüdük. Kabe'ye kadar yürüdük. Kabe'ye vardık. Allah Resulü Aleyhisselam bana dedi ki otur da omzuna çıkayım. Dediğini yapmaya çalıştım. Benim güçsüz ve zayıf olduğum için dediğini yapamadığımı görünce önümde oturdu ve eğildi. Sonra şöyle dedi omzuma çık. Omzuna tırmandım beni kaldırdı. İçimde sanki istesem semanın ufkuna erişebilirim gibi bir his doğmuştu. Kolay değil yani peygamberin omzuna çıkıyorsunuz aleyhisselatü vesselam. Beytin üstüne kadar tırmandım. Omzuna çıkıp hani atlayıp Beytin Kabe'nin üstüne kadar tırmanıyor. Orada pirinçten veya bakırdan bir heykel vardı. Onu tuttum sağa sola öne arkaya çevirdim. Gücüm buna yetiyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü aşağıdan bana onu fırlat diye seslendi. Heykeli fırlattım. Testinin kırılışı gibi paramparça oldu. Sonra aşağıya indim. Peygamber Resulü yanına geldim. Birlikte Kabe'den iyice uzaklaşıp gözden kayboluncaya kadar birileriyle karşılaşma korkusuyla koştuk hızlıca. Buradan uzaklaştık diyor. Dikkat et. Mesela Heysemi Mecmuz-u Zevaid'de bu konuyla ilgili Resulullah Aleyhisselam'ın putları kırması babı diye bir bab açmıştır. Yani Allah Resulü Aleyhisselam Mekke'de putlara ilişmedi demek bu haberi ne yapmaktır? Bu haberi inkar etmektir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın bilakis bu hadis delalet etmektedir ki gücü nispetine ne yapıyor? Müşriklere düşmanlığını ortaya koyuyor. Zaten kavil olarak ne yapmış? Demin anlattım birinci şüpheye cevap verirken. kabul olarak onları reddetmiş. Hani bunu bunu söyleyen sen misin dediklerinde evet benim demiş. Ben size boğazlanmayı getirdim demiş. Yani de ki ey kafirler ayetini açıktan Kabe'nin önünde okumuş. Öyle mi? Kabul olarak bunu izah etmiş. Bir de düşmanlık yani fiili düşmanlık olarak da hemen ilk fırsatta güç getirince ne yapmış? Önce kendisi denemiş. Ali Radya zayıf olduğu için onu yukarı çıkartmış. Heykel aşağı. Yani bir put bir puttur. Bir put kırdım bir put kırdım. İşte bak Allah'ın dininin taraftarlarının yani Hizbullah'ın hareket tarzı Allah'ın dinini sevenlerin hareket tarzı bir de Allah'ın dininin düşmanlarının Allah'ın dinini sulandırmaya bulandırmaya çalışanların demin söyledikleri hareket tarzı. Burada Hizbullah dedim yanlış anlaşılmasın biz yani Şia menheşli o grubu kastetmiyoruz. Allah'ın hizbi Allah'ın taraftarlarını kastediyoruz. Onlardan da beriyiz. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi burada bir diğer şüphe. Dördüncü şüphe Allah Resulü Aleyhisselam'ın deminden beri söylediğimiz müşriklerin ilahlarını ve onların dinlerini yermesi, aşağılaması kafirlerin putları hakkında ileri geri konuşması ile ilgili durumuyla Allahu Teala'nın Allah'tan başka yalvarıp yakardıklarına sövmeyin. Sonra onlar da haddi aşarak sizin ilahınıza yani Allah'a söverler. En'am suresi 108. ayeti kerimesi arasında bir İhtilaf mı vardır. Bu ayetle sizin anlattıklarınız birbirine uymamaktadır. Dolayısıyla yani onların ilahlarını aşağılamamak, sövmemek gerekir diye bir söz var. Bu da bir diğer bir şüphe bu konu hakkında. Zaten yani buraya kadar o kadar tafsilatlı açıkladığımızı düşünüyorum. Millet-i İbrahim'in hani batıl ilah ilahları yermesi, onları aşağılaması, onların gerçek değerlerini, yani onların değersizliğini daha açık bir ifadeyle ortaya koyması yani Bazılarının anladığı şekilde aslında sövme değildir. Buradaki hedef yani İbrahim milletine tabi olanların inşallah buradaki hedefi müceret olarak onların ilahlarına sövmek değil, bilakis nedir? Tevhidi beyan etmektir. kez Allahu Sübhanehu ve Teala İbrahim Aleyhisselam'dan bahsederken hani İbrahim'in diliyle şöyle buyuruyor. İbrahim babasına şöyle demişti. Babacığım işitmeyen, görmeyen ve sana herhangi bir fayda sağlamayan şeylere niye ibadet ediyorsun? Meryem suresinin 42. ayeti. Bak bu sövme değil. İşitmediğini babası da biliyor. Çünkü putun boynuna baltayı astığında ey İbrahim sen bilmez misin onlar işitmez dediler. Görmediğini babası da biliyor değil mi? E sana herhangi bir fayda zarar veremez. Onu babası da biliyor. E ne yapmış İbrahim Aleyhisselam? Onun gerçek konumunu ortaya koymuş. Buna mı ibadet ediyorsun diye sormuş yani. Meryem suresinin 42. ayetinde. Yine Necm suresinde. Peygamberimiz Aleyhisselatü kavmi hakkında Allah subhanahu diyor ki bak Lat, Uzza ve bundan başka üçüncüler olan menatın ne olduğunu haber verin. Yani siz bir söyleyin bakayım bunlar kimdir neye güç getirebilirler. Bu bir şeydir yani böyle onlara bir ihtardır bir uyarıdır yani müşriklere. Erkek sizin dişi de onların mı? Öyleyse bu haksız bir paylaşmadır. Bu putlar ise sizin ve atalarınızın kendi istek ve alışkanlıklarınıza göre isimlendirdiğiniz Keyfi isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar ile ilgili hiçbir delil indirmemiştir. Onlar yalnızca zanna ve nefislerinin heva, istek ve tutku arzu ettiklerine uymaktadırlar. Oysa andolsun onlara Rablerinden yol gösterici gelmiştir. Burada yol gösterici kim? Peygamber aleyhisselatü mesela gelmişti. Onlara... Bu sizin yaptığınızın, onların yaptığının hevaya uymak olduğunu, zanına uymak olduğunu bu putların yani sizin uydurduğunuz isimler olduğunu söylemişti. Öyle değil mi? Onların uydurduğu isimler olduğunu söylemişti. Ve onların hiçbir gücü olmadığını söylemişti. Yine aynı zamanda yani erkek çocukları bizimdir, kız çocukları putlarımızındır diyerek put, kız çocuklarını öldürmenin, kız çocuklarını kurban etmenin de batıl olduğunu, Peygamber sana bunun haksız bir paylaşma olduğunu söylemişti. Allah da bu ayette Bunu zikrediyor. Yani burada <gülüyor> bu ayetlerde dikkat ederseniz bu ayetlerde dile getirilen özellikler ilk zikrettiğimiz ayetteki sövme sınırlarına girmez. Zira ayette kas edilen sövme sadece muhatapta düşmanlık hissi uyandıran, aşağılayıcı, faydadan veya bir şeylerin açığa çıkartılması gibi bir hedeften marum olan sözlerdir. Yani siz birine Allah. Siz birine sövüp sövmeme konusunda kriter olarak şu söylediklerimizi alabilirsiniz. Yani o ilahlarınıza, ilahlarına sövmeyin kapsamına girmesi için bir sözün o ilahın tabilerinde o sözü duyar duymaz hani böyle bir düşmanlık hissi uyandırması gerekir. Böyle kızgınlık uyandırması gerekir. Yani bu kızgınlığın da sınırlarını inşallah söyleyeceğim aşağılayıcı olması gerekir. Faydalan çok böyle bir şeyin açığa çıkartılmasını engellemeyi yani tevhidin ortaya konmasının hedefini mahrum bırakması gerekir. Yani bu mesela günümüzde çok yaygın bazı kanaat önderleri var. Yollarının batıl olduğunu biz biliyoruz. Yollarının şirk olduğunu biz biliyoruz. Fakat nedir? Onların tabilerinin kalplerinde onlara karşı bir ön kabul, bir üstün kabul, bir sevgi olduğu için Yani gidip de şunu demiyoruz yani. Hani elbette ki bunu söylemeden o meclisten ayrılmıyoruz veya bunu ifade etmeden tevhidi ortaya koymadan o meclisten ayrılmıyoruz. Fakat direkt ilk lafa başlarken yani işte karşımızdaki muhatabımızın adı Hakan ise ay Hakan işte sen de tabi oldun falan şehit, ikiniz de kafirsiniz demiyoruz. Yani şimdi adam onu evliyaullah görüyor. Yani adam onu evliyaullah görüyor. Sen şunu de dersen ya sen kafirsin veya işte senin şeyhin sapık. Veya işte falan yerdeki falan şeyh neydi o sapığın adı diye hani adı aklına gelmeyen bir Müslümanın yanındaki bir Müslümanın yanında onun tabisi varken o sapığın adı neydi diye sorması. Yani üçüncü adamın nezdinde veya muhatabımızın nezdinde neye neden oluyor? Bize karşı bir düşmanlığı, bize karşı bir kine bu davetin önünü kesiyor öyle değil mi? Bize düşen nedir? Önce tevhidi ortaya koymak ve tevhidi güzel bir şekilde anlattıktan sonra bak arkadaş. Bu anlattığım deliller ışığında senin ve şeyhinin gittiği yol yol değil bu küfürdür diyebilmektir yani. Biz bunu diyemiyorsak biz o zaman kendimizi önce davette İbrahim Aleyhisselam'ın yoluna uydurmamız lazım. Birden davet meselesini de önceki derslerde anlatmıştım hatırlıyorsanız. Keza bizzat şeyhin kendisi Muhammed İbn Abdülvahab Rahimullah Peygamber Aleyhisselam Siyaret'in anlattığı kitabında yani bu Türkçe'ye çevrilmiş bir cilt olarak ama baskısı maskesi hiçbir şey yok. Bende de bir nüssası var e, Türkçe olaraktan taber birken saklıyom diye bileceğim bir nüssa o da şeydir yani e, Şeyh Racihi Türkçe'de bastırmış Türkiye'de yani kartonla kaplamışlar elle boyamışlar yazmışlar Hazreti Muhammed'in hayatı diye piyasaya sürmüşler öyle çok eski bir baskı yani bir şekilde bir yerden elime geçti Allah'ın doysun şimdi bu bu kitabın ikinci bölümünde diyor ki Rasulullah Aleyhisselam Açıkça kavminin dinini yerdiği, alimlerin alimlerini cahil duruma düşürdüğü zaman ona düşmanlık yapmaya başladılar ve şöyle dediler. Düzenimizi aşağılıyor, dinimizi ayıplıyor, ilahlarımıza sövüyor. Halbuki Resulullah Aleyhisselam onların ilahlarına, ne de Meryem oğlu İsa'ya, ne Meryem'e, ne meleklere, ne de salihlere sövmemiştir. Bugün gibi ortadadır. Fakat bunlara tapmanın batıl olduğunu, bunların ne bir fayda sağlamaya ne de bir zarar vermeye güçlerinin yetmediğini... Kavmine ilan ettiği zaman kavmi bu sözleri küfür, sövgü veya hakaret olarak kabul etmiştir. İşte bugün de aynı yani. Bugün de siz insanlara, insanlık yani demin dedim ya düşmanlık burayı açıklayacağız diye. Yani şu soru işareti kafada gelebilir. Sövme dedik düşmanlığı ortaya çıkartır. E biz din anlatıyoruz adam bize gene düşman oluyor. Niye? Çünkü adam onu sövme kabul ediyor. Ama senin yaptığın sövme değil ayetle bir tezatı yok. Yani bugün bu şüpheyi atanların anlamadığı nokta Bizim yaptığımız tevhid davetini sövme. Onlar da müşrik zihniyetiyle baktıkları için onlar da sövme olarak algılıyorlar. Aslında bu sövme değil. Sen tevhidi tebliğ ediyorsun adam onu sövme algılıyor. Tıpkı Kureyş'in peygamber Aleyhisselam atalarının dinini aşağıladığında onları yerip onları tevhide davet ettiğinde Muhammed atalarımıza sövdü Aleyhisselam demesi gibidir diyor Şeyh Muhammed İbn Abdülvahab rahmetullahi aleyhi. Şimdi bu şüphe de böyle kabaca toplamak gerekirse. Beşinci şüphe Bence bu konuda ortaya atılan en güçlü şüphe diyeyim ve en çok tafsiratlı olarak anlaşılması gereken şüphe olduğunu düşündüğüm için burada biraz üstünde durmak istiyorum. Beşinci şüphe, bugün bizim yaşadığımız toplum ile ilgili ortaya atılan bir şüphe. Bugün bazı kendini davetçi zanneden kimselerin dilinden düşürmediği sözlerden bir söz de budur aynı zamanda. Diyorlar ki bugün bizim topluma hüccet ulaşmamıştır. Bugün bizim topluma hüccet ulaşmamıştır. Dolayısıyla hüccet ulaşmadığı için onları müşrik olarak isimlendirmek, onlardan uzaklaşmak doğru değildir. Bilakis onlara öncelikle hüccetin ulaşması gerekir. Bak ne dediler? Bugün bizim topluma hüccet ulaşmamıştır. Şimdi biz dedik ya Mümtazen-4 nerede başlar? Hüccetin ulaşmasında başlar. Öyle mi? Ne zaman kişiye hüccet ulaştı, o ulaşan hüccetten yüz çevirdi, Mümtazen-4 devreye girer. Öyle mi? Güzel bir şekilde tebliğ kendisine ulaşan herkes için Mümtene 4 devreye girer. Bunlar da diyorlar ki işte siz böyle diyorsanız bugün Mümtene 4'ü hiç devreye sokamazsınız. Çünkü bu topluma hücret ulaşmadı. Hani bu toplumu ferden tek tek davet etmek anlamında anlıyorlar hücreti. Veya işte herkesin algılaması anlamında anlıyorlar. Şimdi bakın bu ve buna benzer sözleri söyleyen insanların bu hataya düşmelerindeki bazı sebepler Ki bu sebepleri bilmek aslında bizim için bu meseleyi anlamak için yeterli. Şöyle ki bu kimseler içerisinde Allah'ın kitabının okunduğu insanlar tarafından müşrik, müşrik Müslüman fark etmeksizin ezberlendiği Allah'ın ahkamının ameli anlamda namaz, zekat, oruç, haç gibi anlamda toplum arasında yaygın olduğu, yayıldığı memleketlerde hala insanlara hücreten ulaşmadığı şeklinde bir fitneye düşmelerindeki temel sebep. Onların hüccetin ulaşması ile hüccetin anlaşılması yani idrak edilmesini birbirine karıştırmalarıdır. Dikkat edin bak hüccetin ulaşmasıyla hüccetin anlaşılmasını ne yapmaları? Birbirine karışma karıştırmasıdır. Keza Allahu Teala Tevbe suresinin 6. ayetinde diyor ki: "Ve in ahadun minel müşrikîne tecârake fe'cirhu hattâ yesma'a ve Eğer müşriklerden biri senden eman isterse Allah'ın kelamını işitip dinleyinceye kadar ona ne ver? Emanla. Yine Allah سبحانه وتعالى Beyyine süresine ne diyor? Lem yakunilledine kefaru min ehli kitabı ve müşrikine munfakine hatta taatiye humun beyine. Kendilerine beyyine gelinceye kadar ehli kitaptan ve müşriklerden kafirler küfürlerinden ayrılmazlar. İşte o beyyine Allah tarafından gönderilen en doğru hükümleri tertemiz sayfeleri okuyan bir resuldür. değil mi? diye devam ediyor. Biliyorsunuz yani bu ayetler hepiniz ezbere biliyorsunuz. Şimdi dikkat edin. İbi Teymi'e rahmetullahi aleyhi bu konu hakkında diyor ki bu ayetler ve anlaşılması hakkında fetavasında Kur'an-ı Kerim tebliğ kendisine ulaşan kimse için bir delildir. İnsan ya da cinlerden her kim olursa olsun kendisine Kur'an ulaşmışsa Resulullah aleyhissalatü vesselam onu uyarmıştır. Bakın ümmetin üzerinde ittifak ettiği bir kayda var. Kur'an kime ulaşmışsa ona hücret ikame edilmiş sayılır. Çünkü Kur'an'ın hükümleri çok açıktır. Yine Şeyh Muhammed'in oğlu Abdullah rahmetullahi aleyhi diyor ki kendisine Allah Resulü aleyhisselamın daveti ulaşıp inanmayan kimse kafir olur. Risaletin delillerinin, nübüvvetin bildirilerinin açık olması nedeniyle içtihat edilerek mazur görülemeyeceği şeklinde icma edilmiştir. Bakın dikkat edin burada ne ilim ehlinden bir? İcma nakletti. Neye icma edilmiş? Davet ulaşıp inanmayan kişi kafirdir. Risalet delilleri, nübüvvetin bildirileri çok açık olması sebebiyle bir kimse, bazı kimseler iştahat edip onu mazur kabul edemezler. Yani anlayamadığı için kafir olmaz sözüne kabul edilmeyeceğine dair alimler icma etmiştir diyor. Yine Şeyh Hamd bin Nasr el bin Mamur diyor ki, Kendisine Kur'an ulaşan her bir kişinin üzerinden mazeret kalkar. Bu İslam'ın temel prensibidir. Çünkü Allah Kur'an'da her şeyi açıklamış, kulları için gerekli olan delilleri beyan etmiştir. Tabii ki delil getirmekten murat, insanın tıpkı kendisine Allah'tan hidayet gelmesi, kalbini açması ve ona yardım etmesi, emirlerini anlamasını sağlaması gibi bu delili en iyi şekilde algılaması değildir. Yani birincisi, Kulun sebep olabileceği bir şey. Hücreti ulaştırmak. Bu Risalet hücreti Kur'an kime ulaştıysa söz konusudur. Fakat ikincisi kişinin bu hücreti algılaması, bu hücretle hidayet bulması, bu hücretle kalbini açıp Allah tarafından ona yardım gelmesi bu Allah'ın takdiridir. Allah'ın elindedir. Bu Allah'tan başka kimsenin güç yetiremeyeceği bir şeydir. Bu hücretin kapsamında değildir demek istiyorum. Buraya dikkat edin. Yine yani delil ne kadar kuvvetli olursa olsun ne kadar güçlü olursa olsun, Allah'ın bahşettiği hidayet gibi etkileyici olabilir mi? Mümkün değil. Nitekim tüm deliller sunulmasına rağmen Allah kafirlerin kalplerinde bu delilleri anlamalarına engel olmak üzere örtüler koyduğunu, kulaklarına ağırlıklar koyduğunu, gözlerinin kör edildiğini ne yapıyor? Haber veriyor değil mi? Mesela En'am suresinde Allah subhanahu onlardan seni dinleyenler vardı. Oysa biz onu kavrayıp anlamalarına bir engel olarak kalpleri üzerine kat kat örtüler ve kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Onlar hangi apaçık belgeyi görürlerse görsünler yine de inanmazlar. Yine aynı şekilde de ki Fusire suresinin 44. ayetinde o iman edenler için bir hidayet ve şifadır. Estağfurullah Kur'an'dan bahsediyor. O iman edenler için nedir? Bir hidayet ve şifadır. İman etmeyenler için iman etmeyenlerin ise Kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara karşı bir körlüktür. Onlara sanki uzak bir yerden seslenir. Subhanallah. Düşünebiliyor musunuz? Yine delilin anlaşılması ile onu anlamak arasındaki fark, yani ulaşması ile onun anlaşılması arasındaki fark hakkında Allah Sübhanallahu Teala diyor ki: Ve meselullezine keferu kemeselillezine yan'u bima la yesma'u illa du'an ve nidaa. Sümmumbukbun umyun ya'kilun. Hidayet çağrısına kulak vermeyen kafirlerin misali örneği sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler bu sebeple düşünemezler. Dikkat et. Kur'an kendisine ulaşmış fakat bundan bir haber. Peygamber kendisine Resulullah'a ulaşmış fakat bunu anlayamıyor. Ulaşmış ama anlayamıyor. Bunun durumu Çobanın kendisine bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumu. Yani şimdi çoban hayvana gel diyor. Değil mi? Gel diyor. Hayvan çobanın gel dediğini anladığı için mi geliyor? Yani böyle mi düşünüyorsunuz yani? Hayvan onu algılayabiliyor mu? Hayır, bilakis hayvan onu algılar daha tamam, içgüdüsel olarak. Çoban onu dürttü mü? dürtüsüne ne yapıyor? İcabet ediyor. Yani dikkat edin buraya. Allahu Teala'nın verdiği misale bakın. Allah da kullarını tevhide çağırıyor. Tevhide gelin diyor. Öyle mi? Kur'an indirmiş. Kur'an herkesin evinde. Herkese ulaşmış. Yani hücre ikam edilmiş. Fakat bazıları anlıyor. Bazıları anlamıyor. Anlayan Müslüman oluyor. Anlamayan. Allah diyor ki sunmun bukmun umyun feumle yakilmun. Yani onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördüler Bu sebeple düşünemezler, hak edemezler. Yani Allah onlara hidayet vermiyor. Allah onların hidayetini dinemiyor. İkisinin arasında bir farkı anladınız mı? Hidayetin ulaşması... Hidayetin Allah tarafından verilmesi yani kişinin o hidayeti anlamasıdır yani bunun sebebi. Keza yine Allah subhanahu wa ta'la Furkan suresinin 44. ayetinde diyor ki yoksa sen onların çoğunun gerçekten söz dinleyeceğini yahut düşüneceğini mi sanıyorsun? Yani kendisine hidayet ulaşan insanlardan bahsediyor. Bak onlar söz dinlemezler veya düşünmezler diyor. Yani böyle mi zannediyorsun diyor Resulüne hitaben aleyhissalâtu Vesselam. Bu ayet hakkında Şeyh Rahmetullahi Aleyhi, Şeyh Muhammed Rahmetullahi Aleyhi, Necid Tarihi isimli kitabında diyor ki yoksa sen onların çoğunun gerçekten söz dinleyeceğini yahut düşüneceğini mi sanıyorsun? Allah'ın buyurduğu gibi kafirlerin ve münafıkların çoğu kendilerine gelmiş olmasına rağmen Allah'ın vahyini yani hücretini anlamadılar. Böyle söyledikten sonra bunlar örnek olarak hariciler örnek veriyor. Ondan sonra Alir Radelah'ın hakkında aşırıya giden örnek veriyor. Yine kaderi inkar eden kaderileri örnekle. Bunların hepsi kendisine hüccet ulaşmış kimseler öyle mi? Fakat ne yapmışlar? Anlamamışlar. İkisi aynı şey değil. Yani hüccet ulaşmış. Kendilerinin elinde var fakat onlar anlamamışlar. Keza diyelim ki bu topluma hüccet ulaşmadı. Bu topluma hüccet ulaşmış. Herkesin evinde Kur'an var. Herkese yani Müslümanlar toplumun arasında davet. Ya bugün herkesin sülalesinde bak istiznansız. Herkesin sülalesine cami imamlarının arkasında namaz kılınmaz, oy verilmez diyen yani bir tane adam vardır ya. Herkesin sülalesinde mutlaka böyle bir adam var. Yani İslam bu beldede yayılmaya başlamış Allah'a hamdolsun ki öyle olmasa da bir şey değişmez. Herkesin evinde Kur'an var Allah'ın ücreti bir temin dediği gibi bunlara ulaşmış. Ama bunlar anlayamamışlar veya bunlar yüz çevirmişler. Yani bunlar Android cep telefonunu kullanmayı öğrenmek istemişler ama Müslüman olmayı öğrenmek istememişler. Bu meselenin özü astarı buz aslında. Ama diyelim ki iş bunların dediği gibi olsun. Ya tamam bu toplum hücet ulaşmamış bir toplum olsun. Peki hücet ulaşmasa bile kişilere şirk, isnat edilir mi edilmez mi? Adam şimdi Müslümanları niye eleştiriyor? Siz diyor topluma müşrik diyorsunuz, öyle mi? O zaman soru soru bu değil mi? Hücet ulaşmayan topluluklara şirk, isnat edilir mi edilmez mi? Yani onlara müşrik denilir mi? Denilmez mi? Öyle mi? Şimdi bakalım. Allah Subhanahu Taala diyor ki. Ve kezalike zeyyene li kesirin minel müşrikine katle evladihim şurekauhun. Bak En'am suresi 137. ayet. Ortak koştukları müşriklerden çoğuna çocuklarını yani kız çocuklarını öldürmeyi güzel gösterdi. Bak dikkat et. Minel müşrikine katle evladihim. Müşriklere katlettirdi evlatlarını. Kim? Şurekauhun. Onların ortak koştukları. Madem öyle kimden bahsediyor? Fetret ehlinden, cahiliye döneminden bahsediyor değil mi? Yine Beyne suresinin başındaki ayetler. Yani kendisine hüccet ulaşmayan insanlardan bahsediyor. Bak. Yani lem yakunil lem yakunullezine kafarû min ehli'l-kitâb ve'l-müşrikîne munfakkîn hattâ ta'tiyhum el-beyyine. daha gelmemiş. Allah diyor ki beyine gelinceye kadar onlar küfürlerinden dönmezler. Kim onlar? Ehli kitap ve müşrikler diyor ya. Bak Allah bizzat kendisine beyyine yani Allah tarafından verilmiş tertemiz sayfaları okuyan Resul kendilerine gelmemesine rağmen Allah onları ne olarak isimlendiriyor? Müşrik olarak isimlendiriyor. Yani İslam daveti kendisine ulaşıp şirk üzere ölen kimse eğer şirk koştuğu biliniyor. Kendisine din olarak şirk dinini kabul ediyor. Olduğu halde ölmüşse o kimse küfür üzere ölmüştür. Dikkat edin bak. Zahireme batınan küfür üzere ölmüştür. Yani İslam daveti kendisine ulaşmış. Hüccet kendisine ikame edilmiş. Şirk üzere ölmüş. O şirk dinini de kabul etmiş. Şirk dininde yaşamış hayatına geçirmişse Zahireme batının kü şirk üzere ölmüştür. Fakat İslam daveti kendisine ulaşmadan yani ikametin hüccet dediğimiz bizim Kur'an dediğimiz bazı anlayışsızların da tek tek ferdi olarak detaylı tebliğ idrak ettirmek olarak zannettiği şey Kendisini ya nasıl anlıyorsan anla. Sen bunu nasıl anlıyorsan anla yani. İslam daveti kendisine ulaşmamış. Fakat adam şirk ehlinde. Ölmüş. Şirk koştuğu sabit. Ve o şirk müşriklik dinine de ne yapıyor? Kendini nispet ediyor. O küfür üzere ölmüştür. Ahiretteki durumunu Allah bilir. Fakat ona dua edilmez. Adına kurban kesilmez. Sadaka verilmez. İşi Allah'a kalmıştır. Şimdi Şeyh İshak diyor ki kendisine Risalet ve Kur'an tebliği ulaşmamış olup cahiliye üzere ölen fetret ehli, icma ile Müslüman olarak isimlendirilemez. Onlar için istihbar edilemez. Ahirette azap edilip edilmeyecekleri konusunda ilim adamları arasında ihtilaf vardır. İhtilaf ne? Bir grup diyor ki ahirette azap yoktur. Vücret olmadığı için. Bir grupta diyor ki ahirette imtihan edilirler. Allah biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi her, azap edici değiliz ayeti gereği orada bir davetçi gönderir. Onları davet eder. Kabul edenler kurtulur. Kabul etmeyenler Ateşe gider. Diyor bir grup Allah alem raci olan kabilde. Ümmetin üzerinde görüş birileri vardı. E, İbn-i ve İbn-i Şeyh Muhammed'in ve Necid ulemasını da tercih ettiği görüşte ikinci söylediğimizdir. Yani ahirette fetret ehlinin ne yapılacağıdır? Tekrar imtihanı tutacak. Fakat dünyada. Şimdi biz ahiretin adamı değiliz. Ahiretin işi Allah'ın işi. Öyle mi? Kalp nasıl Allah'ın işi ise? Ahirette Allah'ın işi. Allah'ın işini üstlenmeye çalışmayalım. Ki zalimlerden olmayalım, Allah'a sığınırız yani. Biz dünyanın adamıyız. Dünyada biz neye bakacağız? Zahire bakacağız. Şimdi Şeyh İshak'ın dediği gibi, adama risalet ulaşmamış, adama hüccet ulaşmamış, ama adam şirk koşmuş. Adam, Allah, yani adam ya Müslümandır ya müşriktir. İbnül Kayyım'ın, ben burada Tarıkül Hicreteyn'de, ahiretteki dereceleri anlatırken, insanları kafirlerin mukallitlerinden, kafirlerin cahillerinden bahsederken, Onların da kafir olduğunu söylediğini keza her mükellefin ya İslam ya küfürle isimlendirilmesi gerektiğini söylediğini nakletmiştim. Merak eden oraya bakabilir. Yani bir adam mükellefse akıl ise çocuk değilse yani deli değilse bu nedir? Ya Müslümandır ya müşriktir. Bunun ikinci, üçüncü bir şekli var mı? Yok. Dolayısıyla fetret ehli bile olsa dünyevi isimlendirmede neyle isimlendirilir? Müşrik olarak isimlendirilir. E fetret ehli böyleyse ve Allah'tan korkmaz şüpheciler fetret ehli böyleyse Evlerinde Kur'an okuyan, Kur'an'ı hafz eden, Kur'an'ı hıfz eden, sabahtan akşama kadar namaz kılan, gece namazına kalkmadım diye ağlayan bir toplum yani nasıl neyle isimlendirilecek yani? Fetret ehli müşrikken müşrikle isimlendiriliyor ama bu toplum hem Allah bilgisine sahip olup müşrikken müşrik olarak isimlendirilmiyor öyle mi? Vallahi öyle değil. Vallahi öyle değil zaten milleti İbrahim'e iman etseydi bu insanlar bu anlayış bunlarda vaki olmazdı diyoruz. İnşallah ben sözlerimi burada tamamlıyorum. Bu konu hakkında sormak, söylemek istediğiniz başka bir şey varsa soru söyleyebilirsiniz. Şunu da son söz olarak söyleyeyim. Biz burada çok detaylı mesela Taut'un nasıl reddedileceği meselesine girmedik. 3 e, esas risalesinin sonunda Şeyh Rahmatullah aleyhine Taut hakkında bir bölüm açıp orada bahsettiğinde ve biz de inşallah e, murad ettiğimiz gibi bu dersin ya yani bu kitabın şerhinde inşallah bunu çok detaylı anlatmayı düşündüğümüz için yani Allah bize inşallah güç versin. Bunu çok detaylı anlatmayı düşündüğümüz için burada girmedik. Burada daha çok hasreten toplumsal anlamda müşrik bir kavmin içinde yaşadığımız için onlara karşı tutunmamız gereken tavırdan bahsetmeye çalıştık. İnşallah sözlerimde bir doğru bir güzellik varsa Allah'tan bir yanlışlık varsa benim anlayam anlayamamışımdan, aciz olan, sefih olan nefsimdendir. Allah subhanatelah hataları affedendir. Ben de burada hatalarım için Rabbimden istihbar diliyorum. Allah sizleri ve bizleri milleti İbrahim'e tabi olan müşriklerden gereği gibi Gerei-gibi, ei meden, bük meden, tam bir teberri teberiyle teberi eden, şirki kaldurup tevedi ikametmekiin mücädere den kullarinnan kisin. Subhanak Allahu ma vebehamdik ayshadu Allah illa illa antastafur kabatu biley, waafur davana inan hamdilillahi Rabbil alamin, wa Asur asr inna